Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Amur Yıldırım. Teknik Masada Ömer Şahin'le birlikte Stüdyoda sevgili konuğum Cemal Emden bizimle hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Malumunuz devam etmekte olan Louis Kahn'a yeniden bakış Cemal Emden'in fotoğraflarıyla sergisi üzerine fotoğraflayan Cemal Emden'e konuk almak istedik. Teşekkürler tekrar geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim çağrınız için. Şimdi Hali'de yoğun bir sergi 7 Aralık'ta açıldı evet. biz sizin de yoğun programınız dolayısıyla da ancak yapıyoruz sergiyi fakat halen göremeyenler için görme şansımız var 4 Mart'a kadar devam ediyor. 4 Mart uzatıldı da herhalde bir hafta daha eklendi 11 Mart'ı buluyor diye biliyorum. O zaman Hali'yi görme şansınız var eğer görmediyseniz. Evet ilginiz varsa. Mimarlığa ilgisi olmayanların dahi bence Kaan'ın fotoğraflarını gördükten sonra ilgisi uyanacaktır diye de ben düşünüyorum. Bence de, bence de hem fotoğraf hem de daha başka katmanları da olan bir sergi bu. Ee, sadece fotoğraf içermiyor, ee, çizimleri, kendi resimleri, e, özgün öğrencisi olmuş kişiler, e, onların yorumları e, bir sergi böyle farklı katmanlardan oluşan bir sergi bu. Ama ee, istersen önce bir Kaan Kim falan ona bir konuşalım. Sonra da serginin içeriğine biraz gireriz. Evet, ee, Kaan, Kimle Kaan konuşmaya Kim konuşmaya başlayınca Hı. ve hangi yapılarını görüyoruz mesela sergide? Kaan kimdir? Neden ha. bu kadar önemlidir? Neden bu kadar yazılıp çiziliyor üstüne? Neden aa, Kaan sergisi geliyormuş peramüzesine uzun zamandır konuşulan bir mesele oldu gibi? Ya bu bir kere Türkiye'de ilk bu sergi. Evet. Kaan üzerine. Daha önce Korbizi'ye ve benzer mimarların birçok sergileri açıldı. Ee, Kaan ilk defa Pera Müzesi'nde bu yıl açıldı ve bu Kaan'ın Kaan e, 16 yapısı var burada. Zaten 1951 ile 1974 ölene kadar 24 yıllık... ...hayatında e, yaklaşık 20 tane yapı yap, yaptı ve bunun 17 kadarı çok özgün nitelikte e, ve Kaan'ı hakikaten anlatan yapılar. Diğer 3-4 tanesi ya çok ufak ölçekte ya da bozulmuş durumda e, çeşitliliklerden. Bu Bir kısmı da öldükten sonra tamamlandı yapılar. Mesela Ahmedabad Hindistan'daki ya da Şandigar diyebiliriz. Bu yapıların e, süreçleri... E, ölümden sonra da devam etti. Birçok yapılmamış yapısı ve eski çok güzel eskizleri var. E, bu mesela sinagog herkesin konuştuğu bildiği bir yapıdır ve e, 3D'leri falan hazırlandı bunların bir, bir şekilde e, algılayabiliyoruz şimdi ama birçoğu da yapılmamış durumda. E, 2012'de dahi biten yapısı var. Onu da fotoğraflamışsınız mesela. Evet, bu Franklin Roosevelt tanıtı. Franklin bir, bir, bir, bir, bir sponsorluk belediyenin bir sponsorluk hizmetiyle bitirildi. Bitmemiş bir projeydi. Hatta bu yapıda katılımcı beş katılımcımızdan birisinin Cengiz Yetke'nin bu projeden bizzat çalıştığını biliyoruz. Kendisi bize anlattı. Bunların çizimlerini yapmış kendisi Cengiz Bey. kanun ofisinde ve yaparken de bu videoda var, izleyebilirsiniz sergide. Kaan gelip bir eskizine Cengiz Bey'in demiş ki Cengiz demiş bu demiş anıt kabir değil demiş bu farklı bir yer demiş ve bunun aslında bir seyir terası olduğunu hakikaten böyle gelip o burna yukarıya doğru çıkıp Roosevelt'in anıtının içinden geçip bütün Manhattan ve özgürlük anıtını seyrediyorsunuz. Bunu vurgulamış ve bu tabi çok kıymetli bir veri hakikaten Cengiz Bey bunu bizden paylaştı. Videosunda da var başkanları da var. Çok güzel anıları var. ve hakikaten bir kanun dünyasına girme sergisi. Hem bir onun yapılarını görüyorsunuz. devam. ...vasa duvara yansıtılmış o fotoğrafların içine giriyorsunuz... ...binaları deneyimliyorsunuz... ...sonrasında hayatından geçmiş öğrencileriyle... ...onu tanıyan insanlarla... ...hatta İstanbul'a geldiğinde onu gezdiren bir eski öğrencisinin Hanım. Evet, Evet. evet, evet. Onlarla birlikte aslında bu yolculuğa devam tabii, ediyorsunuz. Tabii. Bir yandan da eskizleri var tabii. Onlar çok kıymetli. Gittiğindeki gençliğindeki Avrupa gezilerinde evet. yaptığı resimleri görüyorsunuz. Ve resimleri var. Böyle guvaj, sulu boya çok güzel resimler var. Tabii bunları böyle bütününü toplayan Cahil Hanım'ın çok güzel bir yazısı var. Ben bütün bu yapıları gezip görme şansına eriştim. Yani bir seferde böyle katmanlı <gülüyor> olarak. Evet, ona da <gülüyor> gelecek. Yani o bir, hakikaten bir şans ve bir... bir işte bir 20 yıl 30 yıl hayatında insan ömründe farklı noktalarla rastlantı sonucu Kaan'ı görebilir, gezebilir. Fakat bunu bir iş olarak alıp başından sonuna bir sene içinde tarayıp e, içini dışını her köşesine özel izinlerden görmek hakikaten bir ayrıcalık. Bir sene mi? Onu özellikle sormak istemiştim tabii, programda tabii. Bir, bir, soracağım. Bir sene sürdü bu. Oo. Üç defa Amerika iki defa uzak doğu seyahati yapmak zorunda kaldım. Tabii bunların izinleri çok önemli. Bir evet. çoğuna giremiyorsunuz. Ee, bir, bir, bunun için bize çok yardımcı oldu Nathaniel. Ee, Özellikle UPenn'deki e, e, Kan Arşivi'nin yöneticisi bir takım izinleri almamıza yardımcı oldu. Burada benim bir Nafiz Akşehir'li bu kitapta ismi geçiyor. Kendisi bütün bu kontakları kurup izin alma işlerini yük üstlendi. İşte sabah akşam arayıp ev sahiplerinin izni almak sonunda bizi kovalayacaklardı neredeyse. Burada evet özel konutlara da giriyorsunuz, tabii, belediye, kamu tabii, yapılarına tabii. giriyorsunuz, elit binalara giriyorsunuz. Evet Bangladeş'teki, ee, Bangladeş'teki mesela yani. hakikaten Bangladeş'te tıkandık ve alamadık. <gülüyor> <sonra> <gülüyor> evet sonra. yani. Ee, ve sonunda Süha Özkan, eski Ahan Genel Sekreteri bize bir ilişki buldu oradan izin <gülüyor> alındı filan hakikaten zor işler. Kolay bunda. olmadı bu. Kesinlikle. Bir de bir sene de hani çok az bir süre böyle evet, bakınca. Evet. Dolayısıyla böyle bakınca da Louis Kahn'ın dünyasına girmek. Müge Cengizkan'ın da ismini analım tabii, tabii burada. Tabii, onun tabii. küratörlüğünde gerçekleşiyor tabii, bu sergi. Tabii. Bir yandan da Ottü Ekolü'nde hayli aktif olan birçok hoca vakti zamanında... Tabii. ...Pensilvanya Üniversitesi'nde onun atölyesinden evet. yolu Hocaların geçmişler. Hocaların hocası diyelim istersen de evet, kişilere evet. bunlar... Ee... Altın çocuklar aslında çok <gülüyor> evet, evet. iyi, çok yüksek derecelerle yani okuldan mezun oluyorlar. O dönemde Yüpen'le Otli arasında bir ilişki var ve bu ilişki üzerinden bir, bir, bir kısmı Birleşmiş Milletler sponsor, Birleşmiş Milletlerin verdiği bir sponsorluk üzerinden, şey burs üzerinden Amerika'ya gidiyorlar ve Amerika'ya gittiğinde Yüpen'e girdiği zaman zaten karşına kanan çıkıyor. Bunlar da böyle altın çocuk diyelim yine oldukları için Kanın bir anda özel ofisinde çalışmaya başlıyorlar. Böyle 6-7 kişi var aslında çalışan. Bir kısmı bizimden konuşmak istemedi. Mesela Amerika'da Reyhan Hanım var. Onun çok çok en uzun süre çalışan kişilerden birisi. Ahmet Gülgönen hakikaten Uzun süre çalışmış Cengiz Bey uzun süre çalışmış kişiler öyle büroya girip çıkmak değil, hakikaten başında bir, birkaç sene bu teşvikli mesai etmesi ilginçtir. Hatta Cengiz Bey ölmeseydi dönüp Bangladeş hakkındaki çizimlere tekrar Türkiye'den dönüp Amerika'da devam edeceğini filan biliyoruz. E, ama ölünce tabii sekli öğrenmiş. Tabii evet sizin projede bir yandan yapıları fotoğraflamak öteye geçip. Ki kitabın da burada ismini analım. Bülent Erkmen'in tasarladığı çok nefis bir kitabı evet. var. En az Kitap, sergi kadar sergi. nefis sergi. bir ayrı proje olarak bunu anabiliriz. Orada mesela sizin Müge Hanım'la birlikte yaptığınız söyleşileri de okumamız mümkün. Kitapta hani gidip uh -huh. orada yolu kanlı, hayatının belli bir döneminde kesip insanlarla söyleşiler yapmışsınız. Evet, evet. Ee, bu söyleşiler tabii çok böyle... E, Kaan'ın dediği gibi her yapının bir ruhu olmalı diyor Kaan. Yani ruhu ruh olunca karakteri olur diyor, bir kaderi olur diyor ve o kaderi yaşar yapı diyor. E, serginin de aslında hakikaten o ruhunu veren, e, tabii Kaan yapıları, fotoğrafları falan ama bu kişilerin e, yorumları ve yaşadıkları çok e, özgün e, ve... Nadide ve bir sürede bir süre sonra da yok olacak. Bunların tespit edilmesi ve belgelenmesi çok evet. önemli. Bülent Bey'in sergide çok güzel bir videosu var hazırladı. Aslında serginin en önemli iki unsurundan birisi biri bu videolar diyebiliriz. Diğeri de bu video, şey, sözlü tarih diyebiliriz. Diğeri de evet. video. Bu video kanın yapılarıyla... Kaan'ın bir de mimarlığı kadar özdeyişleri var. İşte Tuğla'ya sormuşlar ne olmak istersin demiş. Tuğla demiş ki kemer olmak isterim. Demiş. Ama demiş prekaz kemer daha ucuz demiş. Olsun demiş ben yine kemer olmak isterim gibi böyle sayısız e, özdeyişleri var. Bu özdeyişleri fotoğraflarıyla yani Kaan yapılarıyla e, örmek fikrini e, Bülent Bey... Yani bütün sergiyi tasarlayan Bülent Bey ama bu bu bu bu bölümü oluştur yaptı bize. Biz her zaman bir video istiyorduk baştan beri ama nasıl bir video olacağını bilmiyorduk. Ee, ben çok beğendiğimi söyleyebilirim Çok hoş bir iş Neden çok hoş bir iş Çünkü ölçek olaraktan e, Neredeyse bazı yapılarında Birebir ölçeğe ve daha büyüğüne geliyor İnsan sanki bunun içine yürüyüp girebilecek Gitsini uyandırıyor Çocuklar filan oluyor evet, bazen evet. Öğrencileri getiriyor çocuklar gidiyorlar O ekranın içine girmek istiyorlar e, Çok güzel bir etkisi var Bunu Pera'da, Pera çalışanları da Söylüyor e, İlginç bir iş oldu Pera'yı da anmak gerekir burada. Özalt Bey bize bu imkanı sağladı. Başta bu proje çok daha ufak ölçeklerdeydi. Hem kitap hem sergi açısından. Bu boyutlara gelmesine tabii Pera'nın katkıları çok büyüktür bize. Evet kısa bir ara verelim ve sonra bu kadar kanı tamam, andık kan kan diyoruz. Evet. Ama ne çalıyoruz şimdi? Evet bu buradan kanın hayat hikayesine girmek de güzel olacak. Glenn Gould'dan bir bah yorumlayacağız. Ama niye bah çalıyoruz? Çünkü ba 1929 bu büyük Burhan'ında kan işsiz kalıyor üniversiteden mezun olduktan sonra uzun bir süre. Çok ufak tefek işler yapıyor. Çok iyi piyano çalıyor. Çok iyi demeyelim ama iyi piyano çalıyor kan ve sessiz sinemalarda piyano çalıyor ve uzun sürede bah çalmak... Baha çok seviyor, ders almak istiyor... ...filan parası yetmiyor... Ee, ...Bah'a hayran bir mimar diyebiliriz... ...aynı zamanda çok iyi bir piyano, piyano çalıyor... ...hatta evet ailesi... ...üniversiteden göçüp geldiği zaman... Tabii büyük bir iş ve ekonomik sıkıntı çekiyorlar. O dönemde lisedeyken Kaan aileye destek olmak için iş arıyor. O kadar çabuk kapabiliyor ki o dönemde tanıdıkları birisi çocuğuna piyano dersi aldırıyor. Hmm. Bizim oğlan da bir kenarda du durup izlesin öyle bu yani, dersleri diyorlar. Hmm. Kaan uzaktan izleyerek ve sonra hoca çıkıp gittikten sonra aileden izin alıp hmm. beşer dakika aslında antrenman yaparak piyano çalmayı öğreniyor. Böyle çok enteresan evet, hikayeleri evet. var. Ve resim yapıp satıyor bir süre. Evet. O da var. Yani çok sanata yatkın aileden de geliyor. Ailede de müzik ve vitray filan, baba vitraycı filan o, o tür şeyler de var. Evet. Ee, annesi arp sanatçısı mesela. Evet. Arp mesela. sanatçısı. Yani kulak ve göz falan dolu dolu. Farklı bir insan. Evet. Bah şimdi bah dinleyelim. <gülüyor> devam ederiz. ki. Dua-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duh-duhduhum. <laughs> Çık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Glenn Gould'dan Bach yorumunu dinledik. Zira sevgili Cemal Em'denle birlikteyiz. Peramüzesi'nde devam etmekte olan Louis Kahn'la yeniden bakış sergisini konuşuyoruz. Neden Bach dinledik diye de az önce konuşmaktaydık. Genç Louis Kahn'ın lise yıllarından ya da mimarlık okulunu bitirdikten sonra Amerika'daki büyük buhran zamanında işsiz kalıp mimarlık okuduğu halde sessiz sinemalarda piyano çalarak bir süre hayatını kazandığından ve Bach'ı çok sevdiğinden bahsediyorduk. Tabii hani Bir şey daha ekleyeyim mi? Tabii. Korman evinde e, çek, baba Korman e, kana bir ev yaptırtıyor. Çok da ilgili birisi. Bu Kuzey'in önemli müteahhitlerinden birisi Korman ailesi. Sonra oğul Korman da Kaan'ı hatırlıyor çocukluğunda. Böyle 6-7 yaşlarında ev yapılırken gelip giderken falan toplantılardan. E, bu evin bir, bir salonu var böyle yemek yeme şömine. Ve ortada bir ortada bir, bir kuyruklu bir piyano duruyor. Kan ev bittikten sonra eve yemeği geldiğinde e, yemek yedikten sonra... Mekanın mekanın etkisinden de diyor Olkorman ço e, çok hoşuna gidiyor mekan e, kendi tasarladığı. orada bahçe almayı deniyor ve özellikle de o piyanayı evde bir piyano çalmasını bilen olmadığı halde özellikle de Olkorman onu tutuyor yani kane atfen orada tutuyor. Ah çok güzel Tabii Kan hemen de bildiğimiz Louis dönüşemiyor. Öğrenmeye başladıktan sonra da hani çok aslında ilginç bir karakter. Hali uzun bir süre büyük Buhran döneminde ki o dönemde evleniyor 37 yıl eşinin evet. evinde yaşıyorlar. Ve İkinci Dünya Savaşı başlıyor Buhran'dan sonra 1940'larda filan bir de o geliyor üzerine. Amerika aslında düz bir durumda. Evet. Ki... Ekonomik olarak. Annesinin tüm akrabaları o dönemde Estonya'daki eskiden Rusya'nın olduğu o bölümde ya da Riga'da yaşıyorlar. Bütün annesinin akrabalarını savaş boyunca kaybediyorlar. Teyzelerini, Hı -hı. amcalarını Hı -hı. ya da dayılarını diyeyim. Tabi o dönemde uzunca bir süre ben istediğim mimarlı yapmak istiyorum diyor. Karısı da hani de ona çok destek olduğu halde uzun bir süre devam edebiliyor. Kendi istediklerini yapmaya çalışarak ama ekonomik bir kazancı olmuyor. Epey de evet. zorlanıyor evet. tabi. Evet, evet. Ee, ve bir takım ortaklıklar kuruyor benim bildiğim kadarıyla. Bazı yapılarını ben gördüm. Ya çok ufak evler yapıyorlar. Evet. Ev yapıyor, kendisi yapıyor. Böyle pek bir mimari niteliği olmayan ee, ya da bir takım ortaklıklarla devlete, belediyeye sosyal konutlar yapıyor. Belediyeyle olan ilişkilerinden dolayı e, e, Pensilvanya'nın ee, yeniden tasarl tasarlanması üzerine Philadelphia'nın Philadelphia şehrinin tasarlanması üzerine kendi üzerine bir süre çalışıyor 1900 işte yine 50'lere kadar belediye üzerinde. Orada da bir takım öz var bir kentin nasıl olmasına dair. Ee, kent tasarım e, ...kriterlerinin bir bölümünü de e, bu Meksikalı Baragan'ın e, kent tasarımıyla da ilişki kur, kuruyorlar. Yani ona çok yakın olduğunu e, bir, bir, veriler birbirini çok tutuyor. E, Baragan'la da o dönemden bir bağlantısı var. Sonra Salk'ta tekrar evet, evet, bir onu bağlantısı olacak. Onu biliyoruz. Jale Hanım'ın bu kitaptaki metinde de var yer alan... Ee, anlatayım mı onu Evet evet ha, o çok Baragan, tatlı bir anekdot Baragan o. şantiyeye geliyor saakta Ve e, orta avlunun e, ağaçlarla bir böyle şu anda mevcut olan o su kanalı mevcut Kana diyor ki buraya hiç ağaç koyma diyor yani bunu böyle görelim bütününü diyor. Hakikaten kan bunun doğru olduğunu düşünüyor sonra ve o ağaçları e, koymuyor o kanal duruyor. Hep bu anlatılır çok bilinen bir hikayedir. Çok demokratist bir insan herhalde anladığım kadarıyla kimle tanıştıysam yani birebir bu beş e, konuşmacı e, sözü tarihe katılan kişi ve Amerika'daki e, diğer tanışan kişiler e, bu Kaan hakkında çok böyle pozitif şeyler anlatıyorlar. Hep hayranlıkla onu ifade ediyorlar. E, mesela birisini sokakta görüyor e, büroya giderken e, gel bir kahve içelim diyor. Giriyor kahve e, dükkanına ve orada bir eskize bir şeyler çiziyor konuşuyor. Oradan büroya gidiyorlar. Gece 3'te geliyor mesela. Büroda çalışanlarla konuşuyor. Sonra gidiyor odasına odasında bir yatak var. E, meşhur yatağı çalışma masasının yanında yanın orada yatıyor bazı akşamlar. Çalışıyor filan ee, böyle insan ilişkileri herhalde çok güçlü olan bir kişiye ee, kadınlar üzerinde de bunun etkisi var ee, tabi tabi kan mimarisi sadece ee, ee, bir mimarlık objesi olarak değil de bunun nasıl stüktürünün ele alındığına da bakmak gerekir. Ee, bir, bir statikçi var komendant isiminde hmm. ee, çok önemli bir statikçi o da Rus asıllı ee, Kaan'la e, herhalde Egzeter'de çalışmıyor şeyde Richard e, Tıp Merkezinde çalışmaya başlıyorlar. Ta salka kadar e, ön gerilim tekniklerinin mucidi filan denilebilecek birisi bu. Bu yapılarda bir kısmı uygulanıyor ve çok e, çok iyi bir statikçi. E, i̇ki ortaklık, iki arkadaşlık, iki meslektaşlık çok iyi yürüyor e, ve e, bu yapılarda birçoğunda statik o çok büyük açıklıkları, çok ince kolonlar ve kirişlerle açılması Commandantin tabii çok önemli. Bunu, bunu bunun en ucu Örneği belki de en güzel örneği e, Teksas'taki e, müzede vardır. E, e, Kimberle. Kimble'da tonozlu olan e, to, bu her bir kolon aralığı yaklaşık 30 metredir. E, kolonlar tonozların bir kısmı birbirlerini öpmezler üstü açıktır ve buradan ışık uzması aşağı iner. E, bir kısmı da kapalıdır tonoz bildiğimiz tonozdur ama bu tonozlar çift cidarlıdır, içinde strafor dolgusu vardır ve e, tonozun ağırlığını hafifletip kolonların kesitlerini inceltmek içindir. Bu da ilk defa denenmiş bir uygulamadır o dönemde. Ee, bilmiyorum okudun mu bunu bir gördün mü kitaplarda. Bir de çok zor ikna ediyorlar o dönemde işverenleri çünkü hani tabi tamamen yeni teknolojiler deniyorlar çok evet. zor bu yani bu bu yeni teknoloji deniyor. mesela Bangladeş'te evet, büyük evet. beton döküyor yani Bangladeş tuğla üretemeyen bir ülkeyken o dönem e, büyük beton nasıl dökülür onu öğretiyor filan yani şeyleri ilginç e, tabi K de yapıyor belki Şangha şey, e, Şandigarda yani o o dönemde de yok bir beton o betonarme ürüt beton yok ama bunlar tabi böyle güç işler hakikaten bunları yaptırabilmek yapmak istenilen prezisyon da üretebilmek güç ve emek isteyen işler ve o etkiyi verecek şekilde de ki çoğunlukla kendi binalarını çok sert eleştiriyor ve devamlı aslında kendisini de belli şekillerde aşmaya çalışıyor hem ortamdaki evet. zorlukları işverenle evet. ilişkilerini evet. yani ama bir şekilde sürekli bir ilerleme ve sürekli o muhteşem iç ve dış ilişkisinin Tabii. evin içinde yaşama bir ilerleme bir diyelim de bir metot geliştiriyor benim gördüğüm kadarıyla bu egzeterde e, kemikleşiyor artık ve e, diğerlerinde de bunu görebiliyoruz. İşte bu planimetrideki dışından içine doğru bir düzen içinde olması yapını. Yani dışarıya bütün servisler, odalar, tuvaletler cepheye atıp içemek, içe, içeriye yönelmek. Yani Pantheon gibi falan diyorlar. İç, iç mekanı zenginleştirmek. Hakikaten ekseterde de böyledir. Hakikaten salt'da da böyledir. Salt iki kütlenin arasında bir iç mekandır. Oraya gelirsiniz. Oradan laboratuvarlara da dağılırsınız. Tren banyoları evet. Filan Trenton, Trenton'da muhteşemdir. Tabii. Trenton bu sınıflamanın dışında kalan bir örnektir. Bu hiyerarşinin dışında kalan bir örnektir. Ama planimetrisi hakikaten bir takım e, mimar tarifçileri tadına e, müthiş bir planometre olduğunu ifade eder. Üçüncü boyutta da öyle. Bir. Sanki onun içine girdiğiniz zaman o kolonları yüzen çatılar gibi durur. Üstteki çatılar e, kolonlardan kopuktur filan. Etkisi çok güzel Kendi yapılarını tasarladığında... Şöyle bir şey diyor kendi yapılarımı tasarladığımda yaptığımda hep sorarım diyor bu klasik Yunan ortaçağı ve gotik, gotik mimari, mimariye dönüp sorarım diyor. ...nasıl becerebildim mi diye sorarım diyor bunlara diyor. Yapabildim mi bu sefer falan diye. Bu da çok hoş yani bir yaptığı bir şeyi dönüp bir mimarlık tarihindeki bir döneme soruyor. Bunu yapabiliyor muyum? Ee, olmuş mu sizce falan diyor. Çok hoş değil mi yani çok güzel bir... Tabii 1928'de üniversiteyi bitirince yaptığı Avrupa gezilerinden ve orada gördüğü özellikle Delfi'deki tapınaklar, Pantheon... Mısır... Mısır piramitleri, evet, luksor ve karnak evet, yapıları evet. o kadar etkileniyor ki dolayısıyla Tabii. o masif kütle, ile ilişkisi... Tabii, monumentalizm. Malzeme, monumentalizm mesela... Kenneth Frampton çok güzel bir yorum yapıyor. Bu, bu kan hakkında iki yorumu var Kenneth Frampton'ın. Benim çok hoşuma gidiyor. Bütün bu elemanlar falan değil de diyor... E, mimari düşünme sistematiği diyor, kanı çok farklıdır diyor diğer mimarlardan. Hakikaten öyle yani bir takım üçgenler, daireler, boşaltılmış mekanlar var ama mimari düşünme e, pratiği ve sistematiği çok daha farklı. Ve diyor ki... E, monumental olabilmesi için diyor yapının diyor e, ölçek yeterli değildir diyor her bir mimari mimari eleman elemanın niteliği önemlidir diyor hakikaten mesela bu yaptığı e, şeydeki e, New Haven'da yaptığı e, salp e, pardon e, Tıp araştırmaları merkezi vardır e, Richards Richards Richards e, e, Medical Center'daki o bacalar ee, o yapıya monumentalizm kadar o egzoz bacaları yine o bir tiptir yani hakikaten o planometrinin sonucudur. Bütün servis mekanlarını dışarı atacaksın işte bacalar ama o bacalar yapının en önemli ögeleri haline geliyor bir anda. Tabii yine Avrupa gezilerinden etkilendiği sürenin de sonuna geliyoruz ki San Gimignano'dan etkilendiği. <gülüyor> evet ikinciye doğru devam edecek gibi bir program sürenin sonuna geliyoruz. En son olarak da şunu eklemek isterim. Kaan yapılarından bir tanesinin tasarlama sürecindeki planı çözmekte çok zorlanıyorlar. O sırada da Roma'dan getirdiği Hadrian Villası kitabı raflardan birinde duruyor. Çalışanlardan biri villa kitabını açıp zorda kalınca planı oraya geçiriyor evet. ve Kaan bayılıyor bu evet, planı evet, görüp. Evet, hani evet, o kadar eskiye evet, inanan tabii, bir karakter tabii, aslında. Tabii. Hala sergiyi görmemiş olan dinleyicilerimiz 4 Mart idi, 10 gün kadar uzatıldı. Bu sergi halen pera müzesinde. Louis Kahn fotoğraflarını Cemal Emden'in bir sene boyunca fotoğrafladığı yapıları ve çeşitli yolu onunla kesişmiş olan insanlarla yapılan söyleşilerle ve kitaplarla birlikte görebilmeniz mümkün. Sergi kitabına da kesinlikle göz atmanızı öneririz. Çok teşekkürler. Bu ben konuşma teşekkür devam eder değil. Edecek biz, biliyorsun. Biz edelim diyelim. Evet, <gülüyor> evet. Kan konuşmaları bitmez. Korbüzya'yı aynı şekilde Cemal Emden fotoğraflamıştı sergisini görmediyseniz de nasıl görebilirler? İsviçre mi yolları düşerse görebilirler? Gelecek ay Kolombiya'da e, İsviçre Hükümeti yeni bir sergi açıyoruz. Korpuzi'ye e, üzerine. E, Bogota şehri de orada bir yeni sergim olacak. Bogota'ya giden Bogota dinleyicilerimizin gidelim. görmesini <gülüyor> öneririz diyelim. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. İyi günler. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.